The falling leaves Zamanlar Değişirken Drift by the window. I'm a fool who want you I'm a fool gobdeliunch arkalarıyla yarım müzik hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere. They are a changing. Merhaba, günlerden 26 Şubat 2017, yine bir pazar akşamı Bob Dylan'ın yarım yüzyılı yaşan müzik serüveninin izinin sürdüğümüz programımızda bir kez daha karşınızdayız bu hafta yedinci programdayız. Ben Altuğ Güzeldere. Ben Mahir İlgaz. Ben de Güven Güzeldere. Evet. Nerede kaldık? Ne yapıyorduk? Kimilerine göre Dylan'ın e, en azından o güne kadar 1970 tarihinde yayınlanana kadar çıkarttığı en kötü albümde kaldık. Daha sonra gerçi e, bu ünvanı elinden alacak <gülüyor> albümlerde çıkartmıyor değil e, Dilin, Ama <gülüyor> Geçen Geçtiğimiz hafta Self Portrait'e bir giriş yapabilmiştik. Bu hafta yine Self Portrait'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Epey albüm hakkında da konuşmuştuk. Bu hafta da hem albüm hakkında gelen eleştiriler Dylan'ın genel kariyeri hakkında e, o döneme kadar ve ondan sonrası bu albümün ışığında yine yorumlar. Bu albümden parçalar, bu albümdeki parçaların çoğu zaten e, Dylan'ın kendi parçaları değil. Bunların... E, ...başka icraları... ...bunları dinleyerek devam edeceğiz. Evet, iki dizlik bir... ...albümden bahsediyoruz. İçinde 24 tane... ...parça var. Albümün kapağını da... ...yine Bob Dylan çizmiş. Böyle bir parça... ...kübist... ...izlenimleri... ...taşıyan bir... ...portre. Peki ben aslında şu soruyla... ...belki başlayayım. İlk şarkıyı çalmadan... Sene 1970, Bob Dylan'ın yaşına neredeyse 30'a dayanmış. Yaşlı mı? Evet, ikonu olarak e, müzik e, hayatına, kariyerine başladıktan sonra işte bu Yurttaş Hakları Hareketi'nin e, sembol ismi haline geliyor. Daha sonra oradan geri çekiliyor elektrikli enstrümanlarla daha rock müzik tarzı şeyler e, çalıyor. Arkasından işte Tennessee, Nashville Country dönemi falan geçirdikten sonra yani bir hayli aslında dönem eşlerin sonunda yaş 30'a geldi. Şöyle geriye doğru bir bakayım. Ben ne yaptım? Kimim? Bir öz otoportremi çizeyim çabası var diye düşünebilir. İlk başta değil mi? Hem yaş itibariyle hem işte albümün kapağına da bir tane insan portresi çizmiş, koymuş üstelik iki disklik Koskocaman bir albüm yapmış ee, ama daha sonra işte bir takım söyleşilerinde ya bu aslında bir şakaydı falan ee, ciddi almayın bu albümü falan gibi şeyler de söylüyor. Şimdi bunu bunu nasıl e, okuyacağız e, mahir altı siz bunu kodunu çözerek e, bence bu programa giriş yapalım. Ee, güven soru güzel cevabı pek kolay değil galiba yani en azından ben böyle ...kristal berraklığında bir cevaba... ...kendi kafamda ulaşmış değilim. Ee, mutlaka ki... E, dilinin söyleyeceği... ...sözün biraz... ...kuyusunun kurumuş olduğu... ...bir gerçek. Ee, yani... ...hele de 60'ların ortasındaki... E, ...üçleme... ...yaptığı zamanlardaki... ...filan gibi... E, ...prolifik ve velüt bir... ...döneminde değil artık... Ee, yaşadığı hayat son derece içine kapanık bir kır hayatı. Ee, o günleri anlattığı şeyde anılarında neredeyse 50 sayfa üst üste ben işte ailemi ve gizliliğimi korumalıydım ben ailem filan hakikaten çok kısa bir süre içinde üst üste 4 çocuk yapıyor. Ee, eşiyle beraber. Eşinin de ...önceki evliliğinden bir çocuğu... ...beş çocuk ortada... ...Bob Dylan'ın or, ...60'ların ortasındaki Bob Dylan'la... ...tamamen alakasız bir... ...hal alıyor... ...o dönemde... ...dediğim gibi... ...şeyden de... ...insanlardan uzaklaşıp... ...neredeyse kimseyi görmeden... ...içine kapanık bir... ...hayat yaşamaya başlıyor... ...bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman işte senin dediğin gibi bu, bu, bu albümde de daha sonra kendi hatıralarında öyle bahsediyor. Öyle kötü bir şey yapayım ki hiç kimse bunu dinlemek istemesin, hiç kimse bununla kendini özdeşleştiremesin ve de artık bu insanlar peşimi bıraksınlar çünkü ilginç bir şekilde Bob Dylan sadece kendi o yıllarda 70'şe geldiğimizde şöhretinden sıkılmış değil aynı zamanda kendisini takip eden hayranlarına da karşı böyle bir öfke içinde adeta ama bana bana ...sorarsanız özellikle de böyle bir albümü o zaman niye 11 ay boyunca çabalayarak... ...birden çok stüdyoda işte en iyi müzisyenlerle çalışarak yaptın... ...o mantıklı gelmiyor. Önceki albümlerdeki o bir dizeyi yerine oturtabilmek için bütün müzisyenler bekliyor... ...sabaha karşı 4 saat Bob Dylan çok kendi tarzı olmadığı şekilde çabalıyor onlardan gerçekten uzaklaşmış vaziyette. Çok daha lalettay bir iş bu. Ee, yani işte belki diyecek lafım kalmadı. Saldım gitti havasında biraz da yapıyor. Hani herkesi kendimden kaçırayım. O biraz su götürür. Ama e, işte galiba bunların hepsinin bir çeyesi. Karması lazım. Tamam yani Böyle bir şey yapıp ama sonra da bu albümün kapağına işte böyle kendi yaptığın bir portreyi koyup albümün ismine otoportre demek bu şakayı katmerli hale getirmek mi yani böyle mi anlamımız lazım. Şunu da ilginç buluyorum albümün içindeki şarkıların yalnızca yarıya yakını dilinin kendi şarkıları kalanları ya geleneksel şarkılar ya aslında iyi müzisyenlerden bugün de çalacağız Gordon Lightfoot, Dinger, Paul Simon'dan alınmış şarkılar ama bir burada bir otoporterinin çok uzağında bir albüm varmış gibi gözüküyor. Bunu da bir büyük şaka olarak mı anlamamız lazım? Bunu bunu nasıl nasıl anlamamız gerektiğini ben anlayamamıştım diyebilirim. Yorum muhtelif. Nigel Williamson'in That Straight Guide to Bob Dylan. ...kitabında buna şöyle cevap arıyor... ...diyor ki... ...bu, bu zaten resmi Bob Dylan... ...beş dakika içinde filan kendisi çizmiş... ...kendisine bu kadar benzemeyen... ...bir resmi... E, ...albümün kapağına koyup... ...bu, bu benim... E, ...öz portremdir... ...dediği zaman zaten... ...içindeki müziklerin de... ...hiç kendisine benzemediği... Ken, ...kendi müzikleri olmayan müzikleri de... E, ...öz portre olarak... E, şey yapmasının vitrine koymasının e, yarattığı ironiyi bunun arttırdığını söylüyor ve bu, bu o, o orada çok açık bir şey var. E, diyor ki kitapta bu self portrait değil, self self parodi olsaydı o zaman daha doğru bir şey olurdu başlık olurdu albümü. Benim kısa bir yorumum var bu soruyla ilgili e, bence bu albümle ilgili. E, Güveneceğimiz son yorum Dylan'ın kendi yorumu olur. Çünkü bu düşünceleri dile getirdiği birkaç dönem var. Bunlardan biri 80'ler kariyerinin, 80'lerin ortasında en dip noktalarını görüyor. Ve birbiriyle çelişkili epey ifade kullanılıyor. Bir ikincisi Chronicles kitabında benzer bir yorumda bulunuyor. Ama Chronicles kitabında kendisi aslında... Gerçeklerden ziyade arka arkaya geldiğinde hoş gözüken, iyi bir e, okuma e, sağlayan e, bir metin aslında. E, öyle değerlendirmek gerekiyor bence. E, sizin de söylediğiniz gibi, eğer de e, çalıştığı müzisyenler harcadığı süre falan bakılırsa, e, yani ya kötü bir espri anlayışı varmış gerçekten e, bunu bir şaka olarak yaptıysa e, ya da hiç saygı duymuyormuş çalıştığı insanlara ki öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim müzisyene saygısı olduğunu Dylan'ın daha önceki işlerinden ve daha sonraki işlerinden biliyoruz. Evet yani aslında bu albüme aldığı, şarkılarını aldığı müzisyenlere de icrada birlikte çalıştığı müzisyenlere de aslında çok ayıp ettiği söylenebilir. Ben bunu bir şaka olarak yapmıştım. Artık dinleyenler peşimden düşsün öyle kötü bir şey yapayım ki beni dinlemez olsun Diyerek ama e, Mahirseyin de dediğin gibi Bob Dylan'ın neyin için yaptığı Konusunda en güvenilmez kaynak herhalde Dylan'ın kendisi e, Peki aslında Lafı bayağı uzattık belki Bir e, şarkıyla Müziğe geçelim Geçen hafta e, Birinci diskin A yüzündeki ilk dört şarkıyı çalmıştık All the Tired Horses Alberta bir numara I Forgot More Than You'll Ever Know Days of 49'di ee, Şimdi Birinci diskin A yüzündeki e, altı Şarkının e, beşincisiyle O zaman e, müzeye doğru e, hareketleniyoruz Early Morning Rain dollar in my hand, and an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my loved one's soul, in the early morning rain, with nowhere to go. Out on runway number nine Big 707 set to go I'm stuck here on the ground Where the cold winds blow The liquor tasted good And the women all the fans There she goes my friend Hear the mighty engines roar, see the silver bird on high. She's away in westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun always shines, she'll be flying over my home in about three hours' time. Oh, it's got me down It's so earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I might be You can't hop a jet plane Like you can a freight train So I best be on my way Evet, Bob Dylan'dan Early Morning Rain. Bir Dylan orijinali değil. Bu döneme kadar aslında Dylan'ın çok kendi şarkısı olmayan parçaları ilk kariyerin ilk döneminden sonra fazla seslendirmediğini görmüştük. Bu bir değişiklik oldu. En azından bir aradan sonra tekrar başlangıç oldu diyelim. Ama Early Morning Rain, Dylan'ın kariyerin başlangıcında alışık olduğumuz türden bir... Pop şarkısı değil. Aslında işte Kanadalı e, sanatçı Gordon Lightfoot tarafından yazılan e, bir pop parçası. Hoş da bir parça. E, ama hani Dylan'ın otoportre adını verdiği bir albümde yer almasını o güne kadarki e, kariyerinin eğimi e, dolayısıyla pek e, ...yerleştiremediğimiz bir albüm. sanıyorum dinleyenler de yerleştirememiştir. Öte yandan... ...icranın kendisi de... ...aldığı eleştiriler bakımından çok... beğenilmemiş o dönemde. Şimdi de baktığımızda sıradan... ...bir icra olduğunu görüyoruz. Sırada birazdan parçanın... ...orijinal kaydını Gordon Lightfoot'tan... ...dinleyeceğiz. Farkı dinleyicilerimiz de... ...kendileri birebir görebilir. Diyeceğiniz başka şey var mı bu noktada? <gülüyor> Yok du, du, istersen hemen dinleyelim bari Güven abi ee, Ben de parçadan sonra Gordon Lightfoot hakkında belki bir şey daha söyleyeyim Ama şimdi e, orijinalini Early Morning Rain Gordon Lightfoot'tan dinleyelim Early Morning Rain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 Out on runway number nine Big 707 set to go But I'm stuck here in the grass Where the cold wind blows Now the liquor tasted good And the women all were fast Well there she goes my friend She's rolling down at last Hear the mighty engines roar See the silver bird on high She's away and westward bound Far above the clouds she'll fly Where the morning rain don't fall And the sun always shines She'll be flying over my home In about three hours' time This old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I can be, you can't jump a jet plane like you can a freight train. So I best me be on the way in the early morning rain. You can't jump a jet plane like you can a freight train. So I best be on my way in the early morning rain. Evet, Gordon Lightfoot'tan dinledik. Early Morning Rain. Ben kişisel yorumum, Dylan yorumundan daha çok beğendim. Sen Gordon Lightfoot hakkında bir şeyler söyleyecektin Göln abi. Ee, çok tipik bir Gordon Lightfoot şarkısı. Ee, biz bu programda hiç daha önce yer verememiştik. Onun için e, böyle olduğuna da sevindim. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, Kanadalılar için e, işte kendi tarzında e, bağımsız rock müziği diyeceğiz bilmiyorum. Leonard Cohen neyse e, folk ve country tarzında da Gordon Lightfoot biraz da Öyle bir insan, bir müzik kahramanı Kanada'da alınabilecek e, ne kadar ödül varsa, ulusal ödül e, hepsine layık görülmüş, alınmış, e, almış. E, Bob Dylan'la da yaklaşık e, yaşıt denebilir aynı kuşağın insanları. Bunu evet, söyleyecek. Kanada'da zaten toplam 17 kişi olduğu için e, ödülleri de eşit şekilde paylaşmışlar kendi aralarında tahmin Evet, siz de dönünce 17 kişi, 14 kişiye döndü. Maa, üstelik daha da azaldı. Doğru. Peki, e, o zaman devam edelim isterseniz. E, sıradaki parçamız, parçayı çalmadan önce tabii ki siz yorumlarınızı girin ama e, bence albümün en zayıf parçalarından, en kötü yorumlarından bir tanesi In Search of Little Sadie. Hatta bu Little Sadie isimli... E, Geleneksel parçanın bir başka yorumu daha var. Self Portrait albümüne yine Dylan tarafından. Ben onu da açıkçası beğenmedim. Bir de ilginç bir not. Bu işte Dill's veya In Search of Dill's buradaki ismiyle. Cocaine Blues adıyla sanıyorum Johnny Cash'in bir yorum var aynı parçanın. Geleneksel parça. Benim bir türlü kendi içinde anlamlandıramadığım bir akımın. Daha doğrusu parça türünün örneği işte. Cinayet baladları diyorlar bunlara. Murder balad diyorlar e, Amerika'da. İşte e, sayısız örneği var. E, Nick Cave hatta e, tuttu bunun üstüne bir albüm yaptı. E, Daniel Leno'nun e, bir icrası var. E, meşhur. E, cinayet baladı dediğimiz şey gani gani mevcut. İşte e, Hey Joe e, biliriz hepimiz. Jimmy Hendrix yorumundan en azından. Ben kendi adıma bir türlü anlamlandıramadığım, hani bir türlü yakınlık kuramadığım e, ilginç bir türdür diyeyim. E, onun bir yorumu olması bakımından belki de ondan dolayı ısınamadım. E, sırada o var sizin ekleyeceğiniz. Yani en zayıf parça demek zor özellikle de e, bu, bu, bu hafta çalmaya sıra gelmez ama. İşte böyle Blue Moon ya da Like a Rolling Stone filan. Onları direkt atlarız o, diye düşünmüştüm. Onlar hakikaten böyle şey, ha hakaret etmek için yapılmış gibi görünen parçalar yok. Çalacağız. Kaçarı yok ama... E, bu, bu, bu, buradaki... Biz çektik siz de çekeceksiniz diyorsunuz. <gülüyor> Dinleyicilerimiz neler çektiğimizi anlasınlar In Search of Little Sadie gerçekten e, sanki bir araya gelip yapıştırılıp tam bir şey olamamış, şarkı olamamış, bütünlük arz edemeyen parçalar gibi geliyor. E, arada ondan sonra bir Let It Be BME var. Ondan sonra bir daha Little Sadie olarak. Bu, bu şimdi çalacağımız In Search of Little Sadie. O böyle biraz daha hani bir e, kovboy karnavalında gideri olan bir parça. Öyle diyeyim. Be be belli bir tarzı takip ediyor ama bu, bu, bu hakikaten biraz dağınık. Evet. Biz kaç tane kovboy karnavalına gittik tabi hayatımızda o da işin ayrı bir boydu. E, bu A yüzünün birinci plan son şarkısı In Search of Little Sadie. Little Sadie şarkısının kendisi ise B yüzünün ikinci parçası ona da bir programda yer vereceğiz yani belki bu parçada Little Sadie'yi ararken e, B yüzünde Little Sadie'yi bulmuş e, niye iki kere koymuş hangisi daha zayıf falan? bunlar da benim için bir muamma doğrusu ama e, isterseniz şimdi dinleyelim ve böylece e, birinci diskin A yüzünde bitirmiş oluyoruz In Search of Little Sadie little Sadie and I brought her down I run right home and I went to bed with a 44 smokeless under my head I began to think of what I did I done I grabbed my head and I began to run I made a good run but I run too slow they overtake me down in Jericho Standing on the corner, just ringing my bell up Upstepped the sheriff from Thomasville He says, young man, is your name brown? Remember, you blow little Sadie down Oh, yes, sir, my name is Lee I a little Sadie in first degree First degree, second degree If you got any papers, will you serve them to me? Well, they took me downtown and they dressed me in black They put me on a train and they sent me back I had no one for to go my bail They crammed me back into the county jail Oh, yes, they did Now the judge and the jury, they took their stand The judge had the papers in his right hand 41 days, 41 nights, 41 years To wear the ball and the stripes, oh no I Went out last night to take a little round I met little city and I blew her down I run right home and I went to bed For a Evet Bob Dylan'ın 1970 tarihli Self portre albumini çalmaya devam ediyoruz. Az önce maalesef In Search of Little Sadie isimli geleneksel cinayet baladının e Dylan tarafından seslendirilen Bence epey kötü bir yorumuna kulak verdik. Ç yani... Çifte cinayet hem, <gülüyor> hem Baladın içinde hem Baladın kendisi. Evet, e, şeklinde. Zamanlar değişirken milyonlarca dinleyicisi olduğu için e, biraz azaltalım dedik sayıyı. Sanıyorum radyoyu kapatmayan kaldıysa <gülüyor> sizlerle beraber devam ediyoruz. Kusurumuza bakmayın. Dill'in bütün çıktısını dinlemek e, bu programın e, temel hedeflerinden bir tanesi. Bu kadar kötü olsa dahi. Bir nefeslenelim, soluklanalım şeklinde. Evet, yani aslında burada e, hep kötü şeyler söylemiş olduk bugün. E, herkes radyoyu kapatıp e, gitse haklı olacak. Bir e, şeyler de söylemek lazım. E, i̇lk albümün e, B yüzüne geçeceğiz ve aslında belki çok da beklenmedik bir şey. E, Gilbert Beco gibi bir müzisyenin bir parçasını alıp Dalının yorumlaması birazdan e, çalacağız. E, sizce nasıl olmuş bu e, Gilbert Beko adaptasyonu? Şimdi Gilbert Beko'dan değil aslında Everly Brothers'ın Gilbert Beco'dan aldığı bir parçadan yapmış ama e, biz dedik ki hani madem kazdık işin e, ka membana inelim. Everly Brothers'ı pas geçip doğrudan Gilbert Beko'ya e, Melody'nin çıktığı yere e, gidelim dedik. E, oradan e, devam edeceğiz ama ben Let It Be Me'yi de açıkçası çok beğenemedim bu albümde. Fena değil ama e, şundan dolayı fena değil. Yani kendinden önce gelen parça o kadar kötü ki hani bu çalınca böyle insan bir <gülüyor> rahatlama geliyor gibi oldu benim için en azından. E, öyle diyeyim. Bu parçayı ve bu albümdeki bazı parçaları aslında Bob Dylan'ın daha önce hiç kullanmadığı ilk defa birdenbire Nashville Skyline'da ortaya çıkartıp bütün albümü söylediği böyle tuhaf aslında kendi sesi olmayan gibi bir neredeyse bariton sesle söylüyor. Bu parça da öyle böyle bir romantik bir şeye büyündürüyor havayı öyle bir şey var yani o tip parçaları söylediği bir sesi var adam evet biz sanıyorum bu programda böyle felaket e şey filmleri vardır ya böyle insanlar ilginç bir şekilde gözlerini çekemez onu umuyoruz sanıyoruz dinleyicilerimizle <gülüyor> <gülüyor> sen bir şey var mı gören Yoktur. Hadi o zaman bir sonrasında zaten Gilbert kendi sesinden de dinleyeceğiz ama şimdi Bob Dylan icrasıyla dinleyelim. Ee, Değil mi? O, o, pardon o zaman isterseniz oldu olacak iki parçayı arka arkaya dinleyelim. Mukayese etme imkanı da buluruz. Hem iyi oluruz. bir şey de vaat etmiş oluruz aynı zamanda. <gülüyor> evet. Tamamdır. The day I found you, I want my arms around you. So I beg you, let it be me. I don't take this Heaven from one. If you must bring to some more Now and go sweet love Motherland. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître. Je dois me soumettre papa tient si tu je donne mon âme au creux la haine, lent dans mes veines, je t'appartiens. tape je faire pour te satisfaire patron de la terre sur mon chemin Comme les anges chantaient tes louanges Mais je ne suis pas un ange Tu le sais bien Je ne suis qu'un homme Rien qu'un pauvre homme Je t'aime comme... Comme un Souvent, je pense que dans ton immense palais de silence tu dois être bien je Eşitlerimiz 21.36, 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Bob Dylan'ın yarım yüzyıllık müzik çabalarının izini sürdüğümüz zamanlar değişerken programında karşınızdayız. Şu anda da Dylan'ın 6 Haziran 1970'de yayınlanmış olan Çift Plaklık Self Portrait adlı albümünü çalmaktayız albümde en azından o güne kadar Bob Dylan'ın yaptığı en fena albüm olarak biliniyor. Aslında şimdi aradan onlarca yıl geçtikten sonra biraz daha sempatik yaklaşan yorumcular da çıkmıyor değil ama ilk yayınlandığı tarihte albüm gerçekten e, insanlar inanamazcasına e, şey olumsuz bir, e, dehşetli bir Şaşkınlıkla karşılanıyorlar ve e, çok çok da kötü yorumlar alıyor. 24 parçadan oluşan çift plaklık bir albüm. E, bizim kendi aramızda yaptığımız yorum programlarında, e, şarkılarında ya aslında 10 parçalık veya işte 8 parçalık bir mini albüm EP tadında bir şey olsa hani ilginçlik olarak Bob Dylan'ın kariyerine bir yerlere dipnot olarak düşebilirmiş. Bu kadar da kötü eleştiriler almazmış şeklindeydi. Ee, öte yandan hakikaten e, en azından 1970'te çıkan e, hali dinlemesi biraz çaba ve sebat gerektiren <gülüyor> şekilde. Ee, öte yandan 2013 senesinde "Another Self Portrait", Portrait adıyla e, aynı kayıtlardan e, oluşan aynı dönemde. ...yapılan kayıtlarda oluşan başka bir self-portrait yorumu çıkıyor. Yani işte alternatif kayıtlar falan var içinde ve o o kadar kötü değil. Epey iyi yorumlar var içinde. Yeri gelince bootleg kayıtları falan geçtiğimizde onu da çalarız. Galiba o versiyonda bu arkadaki yaylılar falan azaltılmış durumda. Evet işte şey azaltılmış. İşte arkadaki yaylılar Dillon'un 70'e kadar çok da sık kullanmadığı bu overdubbing denilen kayıt üstüne kayıtlar... Onlar azaltılmış ve e, dinlenen parçalar hani yine de e, Dylan külliyatı içinde en tepelerde yer almadısa da bir ilginçlik veya işte hoş yorumlar olarak e, dinlenilebiliyor. Bunun gibi bir çaba gerektirmiyor. Bu ise zaman zaman hakikaten studiodan kaçmayı. <gülüyor> Hadi yunuzu kapatmayın bizlerle kalın. <gülüyor> Ben de şunu söyleyeyim, 2013'te bu Another self bir başka otoportre albümü ilk çıktığı zaman ben, ya adam işte bu 1970'te yaptığım otoportre denemesi aslında bir şeye benzemedi. Bak ben aslında böyle birisiyim diye, ikinci başka bir denemede bulunuyor diye heveslenip albümü almıştım. Fakat tabii öyle değil, aslında aynı zamana ait bir takım işte demolar daha önce yayınlanmamış. ...şarkılar, icralar, şunlar bunlar... ...onları toplamış. Yani... ...Otoportre albümünün... ...iki numarası falan gibi daha... ...isim itibariyle... ...bir başka otoportre çizme... ...çabasından ziyade işte... E, ...bu otoportre albümünün... ...bir varyasyonu e, olarak... E, ...ortaya çıkıyor. Bunu biraz... ...hayal kırıklığına uğratıcı bulmuştum... E, Madem peki böyle e, işte en zayıf parça hangisi filan diyoruz ben de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu son çaldığımız iki parça Bob Dylan'dan Let It Be Me, sonra da orijinali Jules Barbeco'dan e, e, Ben sana aidim. E, bana şunu gösteriyor bu şarkıyı insan söyleyecekse işte ya Barbeco'nun söylediği gibi söylemeli. Ee, ya da e, Hiç söylememeli yani Bob Dylan gibi Söylememeli ben en zayıf icra Belki demeyeyim ama En uygunsuz icra olarak Bu albümde e, Bu Latif e, Buldum doğrusu yani Kendine mal ederek Bob Dylan vari bir şekilde e, Söylüyor değil e, Ama işte böyle bir şeye de Benzetememiş filan e, Bob Dylan severler e, Kusura bakmasın e, bu konudaki düşüncem böyle. Yürüyün programdan sonra Malibu'ya gidiyoruz dilinle bile. Ya Biz de seviyoruz tabii Bob Dylan'ın o ayrı mesele de Hani bu olmamış ya. Peki o zaman bir sonraki parçamıza bakalım isterseniz. Demin In Search of Little Sadie Hı. versiyonunu dinlemiştik. Şimdi aynı e, parçanın tırnak içinde Hı. Cowboy Festivali versiyonunu dinleyelim Little Sadie. <Gülüyor> City and I blowed it down. I run right home and I went to bed with a 44 smokeless under my head. I begun to think what a deed I'd done. I grabbed my hat and way I run. I made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Jericho. Standing on a corner, ringing my bell, up steps Sheriff from Thomasville. Says, "Young man, is your name Brown? Remember the night you laid blowed little to the city down." Oh, yes, sir, my name is Lee I murdered a little city in first degree First degree and second degree Got any papers will you send them to me? Took me downtown and dressed me in black They put me on a train and they brought me back Had no one to go my bail Cramp me back into the county jail Judge and this Evet sanıyorum e, hepimizin işte anası babası e, Kardeşi, çoluk, çocuğu falan dinliyordu eşi. Onlar da artık kapatmıştır <gülüyor> radyolarını. Neyse ki parçalar kısa. Mesela bu dinlediğimiz iki dakikalık bir parçaydı. İki dakika dakikada o iki dakika bir daha geri gelmeyecek <gülüyor> <gülüyor> insan hayatından. Hı -hı. Her neyse yani bu tabii seveni var, sevmeyeni var. Öyle diyelim. En azından parçanın orjinal yorumunu Clarence Ashley'den... ...daha doğrusu Clarence Ashley tarafından kaydedilen... Ee, en çok bilinen e, geleneksel yorumundan çok da büyük bir farklılık arz etmiyor, onu söyleyebiliriz. Şimdi e, sırada bu parçanın bir de modern yorumunu dinleyeceğiz. 2011 yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor olabilirim. Mark Lanegan'dan. Mark Lanegan e, yine bu program dahilinde e, çalmaktan e, büyük mutluluk duyduğumuz sanatçılardan. E, benim kişisel olarak çok sevdiğim e, "Screaming Trees". Grubunun kurucularından, daha sonra Screaming Trees'in dağılmasından sonra da solo, epey başarılı bir solo kariyeri başladı ve hala devam ediyor. Bu dinleyeceğimiz yorum bu biraz farklı tabii geleneksel halinden ve kendini dinleten bir yorum. Eğer yorum yapılacaksa bence böyle yapılsa fena olmaz diyorum ama belki de Dylan çok geleneksel hissediyordu o dönemde kendini. O yüzden böyle bir kayıt yapmak istedi diyelim. Esküven abi sen ekleyeceğim bir şey var mı? Mark Lennigan hakkında belki bir şey söylemek istiyorum ama önce parçayı dinleyelim. Little Sadie. last night took a little round met a little Sadie and I blow it down Run right home and went to bed with a 44 smokeless under my head. When girls all heard little Sadie was dead, they went home to be ragged in red. Coming slippin' and slidin' down the street in the loose mother Hubbard's in the stocking feet. Well I began to think what a deed I'd done Grabbed my hat and I started to run I made a good run just a little too slow And they overtook me in Jericho The sheriff of Thomasville He said, "A young man is your name, Lee Brown. Remember the night you blow Sadie down. Well, yes, I said my name is Lee. I murdered little Sadie in a first degree, first degree and a second degree." Got any papers, read them to me Took me downtown, to dressed me in black Put me on the train to send me back Didn't have no one to go on my bed Throw me back in the county jail And the jury took their stand Judge had the papers in his hand Forty-one days and forty-one nights Forty-one years just to wear them stripes Vanagon'dan dinledik. Bir Little Sadie yorumu. Mark gün hakkında bir iki bir şey söyleyelim. Bob Dylan'a göre birkaç kuşak daha genç bir müzisyen alternatif ve bağımsız rock'ın Amerika'da bence en orijinal aslında seslerinden bir tanesi. Bazı müzik eleştirmenleri Cohen e ve Tom Waits'te de bence benzetiyorlarmış. Ama bence şarkıyı kendine mal ederek söylenmesi gereken bir şekilde ve Dylan'dan çok daha başarılı bir icra ile söylüyor. Bunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Evet, katılıyoruz. <gülüyor> evet, eee... Bu malum Dylan'ın e, yaptığı müziklerin zaman içinde ilerlemesinden bahsederken bir yandan da aynı günlerde Amerika nerede neler oluyor zaman zaman onlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bunun içinde işte Vietnam Savaşı, e, muhtelif politik cinayetler, e, halk hareketleri vesaire. Ee, yılın 60'ların ortalarından itibaren bunlardan kendini tamamen soyutluyor ve e, hatta işte bu hippie hareketi için filan da Hiç, hiçbir zaman bir sempati duymadığı gibi e, bunlar böyle hani bunlara baktıkça başım dönüp midem bulanıyordu hiçbir şey anlamıyordum kültürel bir mambo cambo yaratıyordu bunlar filan diye çok e, hiç hoşlanmadığını belli eden e, yorumlar yapıyor. İlginç bir şekilde fakat bu, bu, bu insanlar da hem de e, bir kitapta güzel bir yorum vardı. Ortaya çıkmasına öncülük ettiği bu insanlar diye bahsediyordu. E, bir yandan da Bob Dylan her an gelecek, işte başa geçecek, yeniden bir şey yazacak, bir e, yeni bir blowing in the wind, yazacak filan diye beklemeye devam ediyorlar. Bu meşhur Woodstock Festivali de e, iddiaya göre Bob Dylan'a yakın bir yerde yapalım da belki niyeti bozar gelir o da sahneye çıkar söyler diye Woodstock'ta yapılmasının sebebinin biraz da Bob Dylan'ın Woodstock'ta yaşamakta olması olduğu söyleniyor. Three Days of Peace, and Music 3 gün boyunca barış, sevgi ve müzik şeklinde. Fakat bu tamamen beklenilenin aksi bir şekilde sonuçlanıyor. O dönemde Bob Dylan zaten birkaç yıldır hiç sahneye çıkmamış durumda. Ama şeyin olacağı Woodstock festivalinin olacağı günlerde Woodstock'ta bile bulunmak istemiyor aslında. Festivalin yapılacağı yer kendisine bir 100 kilometre mesafede. Buna rağmen 100 kilometre yakınında bile bulunmak istemiyor. İşte I Love Vic konserine bir nevi İngiltere'ye kaçıyor. O, or, orada gideyim, konser vereyim diye. Ee, yani ha, haklı bir tarafı var mı? En azından şuradan var. Ee, hayranları o kadar mütecaviz bir durumdalar ki mesela bir olayda artık Kapının önüne yığılıp kapıyı omuzlarken kapıyı kırıp kapıdan içeri geliyorlar grup halinde. Bob Dylan yaşamakta olduğu evden kaçıp böyle yüz küsur dönümlük bir arazinin ortasında hani geleni uzaktan göreyim falan diye başka bir eve taşınıyor ondan da kendini yeterince kendini ve ailesini güvende hissedemeyip gerisin geri New York'a dönüyor. MacDougall sokağına döndüğü zaman o da pek bir çağrı olmuyor. Çünkü hayranlar orada takip etmeye devam ediyorlar kendisini. Hatta mesela meşhur olmuş bir şey A.J. Webberman her gün gelip çöplerini karıştırıyor. Acaba Bob Dylan'ın hayatına ilişkin bir şeyler bulabilir miyim diye. işte Bob Dylan'ın o meşhur hatıratında Chronicles'da böyle 50 sayfa falan hiç durmadan bunlardan şikayet ediyor ve ne kadar nefret ettiğini söylüyor. Yani bunun hem bir taraftan kişisel, bireysel ve ailevi bir boyutu var. İşte benim ailemi rahatsız ediyorlardı filan diyor. Bir yandan aslında o anda sürmekte olan ne vatandaşlık hakları hareketi, protest hareketi, hippi hareketi filan bunlardan da tamamen kendini kopartmış, soyutlamış bir şekilde. Yani olay hem bireysel ailevi bazda bir taraftan gidiyor ama aynı zamanda ideolojik bazdan da gidiyor. Çift koldan tamamen kopmuş vaziyette. Hayranları bunun ne kadar farkında o da belli değil. Yani her an işte Bob Dylan geri dönebilir, eski Dylan olabilir filan. Bob Dylan bunlardan çok uzaktı ve hepsinden nefret ediyor. Evet yani bu döneme ait bir e, Bob Dylan'la ilgili kitap yazacak olsak adını herhalde Genç Dylan'ın Acıları falan e, koymamız gerektirdi. E, ben bizim acılarımızdan bahsetmiyor. E, biz bahsediyoruz. <gülüyor> yani sen bir, e, yeni bir anket e, galiba koymuşsun Twitter'da bu albümle ilgili. Fakat geçen haftadan yaptığın bir Küçük dinleyici referandumu vardı. Evet mi çıktı, hayır mı çıktı, sonucu ne oldu? Onun duyurusunu yapmalısın bence. Ezici bir çoğunlukla evet çıktı. Yok hayır çıktı, kötü olmadığı çıktı. Tabii ki hiç manipülatif değildi sorumuz. Anketimiz son derece bilimsel bir anketti. Yüzde 86 ile katılanlar... Neydi oldu? Horses İndisan mıydı parçanın adı? Olde Tahir Horses, Horses İndisan parçasının aslında kötü bir parça olmadığını e, buyurdular. Biz de tabii ki milletin iradesi karşısında susmak düşer sadece. Evet hayırdır hayır vardır. Yorgun Atlar e, zamanını e, ya da Yorgun Atlar şarkısını bu şekilde teyit etmiş olduk. E, demin Cash'in de adı geçti. Bizden az sonra programa girecek olan arkadaşımız Arif Burak atlar da bu haftaki sarhoş atlar zamanını Johnny Cash üzerine yapacakmış. Bunu da buradan duymuş olalım. Evet, bugünlük bu kadar zamanlar değişirken şimdi artık program çıkış konuşmalarımızı yapacağız. Hepimize geçmiş olsun diyorum ben kendi adıma. Şimdilik daha birkaç hafta daha... Bu albümü çalmaya devam ediyor olacağız tabii ki. Arada iyi coverlar seçip acınıza hafif etmeyi e, planlıyoruz sevgili <gülüyor> açık radio dinleyicileri. E, bu hafta bize Teknik Masa'da destek veren Robi Ayara teşekkür ediyoruz. E, bu haftanın program destekçisini şimdi Altu e, anacak. E, ben de fakat bir şey eklemek istiyorum. Geçen haftaki program destekçimiz Altu Ok Girol. Bizim aslında açık kadroda yaptığımız, geçen sene yaptığımız bir başka projenin hayatı hakikiye hikayelerinin yazarlarından bir tanesiydi. Ben bunu geçen hafta kaçırmışım dinleyicilerimizden. Deniz Altınay o hikayenin de editörüydü kendisi, hatırlatmış. İkisine de buradan gecikmiş bir teşekkürü ifade etmeyi borç biliyorum. Evet, bu haftaki program destekçimiz benim de sevdiğim bir arkadaşım olan Emre Östuna kendisine, radyomuz adına çok teşekkür ediyoruz. Radyomuzun geleneksel destek haftası yaklaşıyor. Yaklaşırken onun heyecanı içindeyiz. Destek verenlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu programdan sonra dibe vuracak tam yani zaman önce <gülüyor> <gülüyor> destekler. Ne yapalım? Peki çok teşekkürler bizimle kaldığınız için herkese iyi geceler hoşçakalın hoşça kalın hoşça kalın Zamanlar değişirken Esto so yarımız some way hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altur Güzeldere Güven Güzeldere